Mahkemenin reis ve azalarından ehemmiyetli bir hakkımı talep ederim. Şöyle ki bu meselede yalnız şahsın medarı bahis değil ki siz beni tebriye etmekle ve hakikati hale muttali olmanızla mesele hall olsun. Çünkü ehli ilim ve ehli takvanın şahs-ı manevisi bu meselede nazar-ı millette ittiham altına girdiği ve hükümete dahi ehli takva ve ilme karşı bir emniyetsizlik geldiği ve ehli takva ve ilim tehlikeli ve zararlı teşebbüslerden nasıl sakınacağını bilmesi lazım olduğu için benim müdafaatımın kendim kaleme aldığım bu son kısmını herhalde yeni huruf ile matbaaya vasıtasıyla intişarını isterim ta ki ehli takva ve ehli ilim entrikalara kapılmayıp zararlı tehlikeli teşebbüslere yanaşmasınlar ve hükümetin şahsı manevisi nazar-ı millette ittihamdan kurtulsun ve hükümet dahi ehl-i ilim hakkında emniyet etsin ve bu anlaşılmamazlık ortadan kalksın ve hükümete ve millete ve batana çok zararlı düşen bu gibi hadiseler ve anlaşmamazlık daha tekerrür etmesin. el -Hak, bundan dokuz sene evvel, onuncu söz, 800 nüsha yayılmasıyla ehl-i dalâretin kalplerindeki inkâr haşri kalplerinde sıkıştırıp lisanına getirmeye meydan vermedi ağızlarını tıkadı ve harika bürhanlarını gözlerine soktu. Evet, onuncu söz, haşir gibi bir rükn-i imanın etrafında çelikten zırh oldu, ehl-i dalaleti susturdu. Elbette hükümeti cumhuriye bundan memnun oldu ki, mebusanın ve valilerin ve büyük memurların ellerinde kemal-i serbestiyet ile onuncu sözün nüshaları gezdi. Dört aydan beri, bu hayat memat meselesinde, hiçbir yerden benim acınacak halim bir mektubla dahi sordurulmadığı ve benim hakkımda halkı tenfir edecek bir surette teşhir etmekle nefreti ammiyi aleyhime celbedip bütün bütün tesiliat ve muabenetten mahrum kalmış garip ve kimsesiz halimi tasvir eden itiraz namemde izah ettiğim bir hikaye. Bir zaman bir padişahın müptela olduğu bir hastalığın ilacı bir çocuğun kanıymış. O çocuğun pederi, çocuğu hakimin fetvasıyla bir para mukabilinde padişaha vermiş. Çocuk mecliste ağlamak ve şekva yerine gülmüş. Sormuşlar, neden istimdat etmiyorsun, şikayet etmiyorsun, gülüyorsun? Demiş ki, insan musibete giriftar olduğu vakit, evvel pederine, sonra hakime, sonra padişaha şekva eder. Benim pederim, beni kesilmek için satıyor. İşte hakim de ölmekliğime karar veriyor. İşte padişah benim kanımı istiyor. Bu antika ve pek garip ve şekli çok çirkin ve hiç görülmemiş bu hale karşı ancak gülmek ile mukabele edilir. İşte ey Şükrü Kaya Bey, biz de o çocuk hükmüne geçtik. Derdimizi evvel mahalli hükümetteki valiye, sonra mahkeme adaletine, sonra dahiliye vekaletine müracaat edip mazlumiyetimizi beyan ederek zalimlerden bizi kurtarmak için arzuhal etmek Muktezai haliken gördük ki en son şekvamızı dinleyecek dâhiliye vekilinin hakkımızda kapıldığı asılsız evhamına bir hakikat rengi vermek ve hatasını örtmek fikriyle hatasında ısrar etmesi daha büyük bir hata olduğunu düşünmediğinden düçar olduğu gurur hastalığına kanımızı isteyerek bizi asılsız bahanelerle perişan etmek istiyor. Biz de Şükrü Kayanın şahsını Dahiliye vekili olan Şükrü Kaya Bey'e şekvâ ediyoruz. Haşiye Şükrü Kaya'nın ne derece asılsız evhama kapılıp, garaz ettiğine delil şudur ki, benim gibi kimsesiz ve üç dört biçare arkadaşlarımı mahkemeye vermek için, kendisi Ankara'dan yüz jandarma ve on beş yirmi polis beraber alıp, güya Isparta'daki jandarma kuvveti ve bir fırka asker kâfi gelmiyormuş gibi, ortalığa bir dehşet vermesidir. Acaba bir tek polisin ve bir tek jandarmanın eliyle yapılacak bir vazifeyi, millete iki üç bin lira zarar verdirip, sonra tahliye edilen biçare masumları, Isparta'dan ta Eskişehir'e beş yüz lira nakliyata sarf ettirmek ve o biçareleri binlerce zararlara uğratmaktan başka, hayatı ı arasındaki mevkilerini sarsıntılara düçar etmek gibi mühim hadiseleri icat etmekle, ne derece dahiliye vekaletinin tedvirine, ve asayişi temine ve bu biçare milletin istirahatla çalışmalarına zarar verdiğini gösteriyor. Demek bir iltizam, hiçten büyük bir hadiseyi icat etmek garaziyle o vaziyeti göstermiş. Habbeyi yüz kubbe yaparak, dahiliyenin en ziyade sükunete muhtaç olduğu bir zamanda, böyle her tarafı sarsacak bir vaziyeti icat etmek ve kanunsuz kanun namına amel etmek, kanunca mühim bir cürüm yaptığını iddia edip, Şükrü Kaya'nın şahsını, Dâhiliye vekili olan Şükrü Kaya Bey'e şekva ediyoruz. Eğer serbestiyeti tam muhafaza etmek isteyen ve hiçbir tesir karşısında mağlup olmayan ve vicdanlarındaki hissi adaletle hükmeden bu mahkeme, bizi Şükrü Kaya Bey'in şahsa hakkında dinleyeceklerini bilseydim, en evvel biz, Şükrü Kaya'nın şahsa aleyhine ikameyi dava edecektik. Çünkü, bir seneden beri, her gün veya her hafta hakkımızda rapor isteye isteye, aleyhimize casusların, zabıtaların nazarı dikkatini celbettirip, kurban koyunu gibi kesmek için bizi beslettiriyordu. Mahkeme ise, adaletten başka hiçbir şey düşünmemek lazım gelirken, ve hakikaten mahkeme içindeki zatlar da adalete tam bağlı oldukları halde, yüksek makamdaki şükrü kaya gibi şahsın tesiratına karşı dayanamadıkları için, bizi tahliye edemeyip süründürüyorlar. Mahalli hükümet olan Isparta valisi ve zabıtası ise, herkesten ziyade bizi ve Ispartalı biçâreye masum mevkufları himaye etmek ve bir an evvel kurtulmasına sahih etmeleri vazife-i vicdaniyeleri iken, bilakis çok manasız ve asılsız bahaneler ile Isparta mevkuflarının, hususan muhtaç ve fakirlerin tayinlerini verdirmeyip, açlıkla sefalete düşmeleri için onları ezdirmeye çalışıyorlar. İşte bu hale şekva değil, belki ağlamanın nihayet derecesini gösteren bu acı hale o çocuk gibi gülmek ile mukabele ediyoruz ve tevekkül edip işimizi Azizicabbar'a havale ediyoruz. Masum kardeşlerimin mazlumiyetinden gelen feryatlarının işitilmediği ve benim de onlarla konuşturulmadığım bir zamanda onların meyyusiyetlerine bir teselli vermek için yazdığım bir fıkradır. Bu makam münasebetiyle ilave edilmiştir. Hafız İzzüllü Celal'in hibzu himayetine bakınız ki, meselemiz münasebetiyle Risale-i Nur'un risaleleri adedine muvafık olarak 120 küsür adamın mahrem evrakları ile istintakta oldukları halde ve ecnebilerin entrikaları ile ve muhalif komitecilerin dolapları ile mevcut ve münteşir müteaddit cemiyetlerin hiçbirisiyle Risale-i Nur'un hiçbir şakirdinin münasebet darlığını gösterecek hiçbir madde bulunmaması. Gayet zahir ve parlak bir himaye-i rabbaniyedir. muhafaza i ilahiyeye ve İmam-ı Ali radıyallahu ve Gavs-ı Azam kuddisse sırruhu Risale-i Nura ait keramet-i gaybiyelerini cidden teyit eden bir inayeti rahmaniyedir. 42'lik bir top güllesini 42 masum ve mazlum kardeşlerimizin dergah-ı ilahiyeye açılan elleriyle durdurup geri çevirip atanların başlarında manen patlattırdı. Bizlere yalnız ehemmiyetsiz, sevaplı, hafif birkaç yara bereden başka olmadı. Böyle bir seneden beri doldurulan bir toptan, böyle pek az zarar ile kurtulmak harikadır. Böyle pek büyük bir nimete karşı, şükür ve sürur ve sevinç ile mukabele etmek gerektir. Bundan sonraki hayatımız, bize ait olamaz. Çünkü müfsitlerin planlarına göre, yüzde yüz mahvidi. Demek bundan sonraki hayatı, kendimize değil, belki hak ve hakikata vakfetmeliyiz. Şekva değil, şükrettirecek rahmetin izini, yüzünü, özünü görmeye çalışmalıyız. Garip ve bana pek çok ağır gelen ve üç günde bir bardak ayran ve bir bardak sütten başka bir şey yedirmeyen grip hastalığının üçüncü gününde, fücceten hatırıma ihtar edildi. Ben de o hatırayı teberrük için mahkemedeki müdafaamın bir mukaddemesi olarak yazdım şiddet ve kusuru varsa, hastalığıma aittir. Evet, yüz adamın müdafaa edeceği bir hakikatı, yalnız başıma müdafaya mecbur olduğumdan, teabı dimavi ve perişaniyete ve daha çok müziç ahval içinde hakikatı doğru olarak, olduğu gibi bu kadar beyan edebildim. Son müdafaata sonradan, bir hikmete binayen ilhak edilmiş bir mukaddemedir müdafatımın bütün safahatında gizli ve müthiş bir komiteye karşı mübareze vaziyetini gösteren tarz-ı ifademdeki maksadım şudur. Nasıl ki hükümet-i cumhuriye, dini dünyadan tefrik edip bir ne kalmak prensibini kabul etmiş, dinsizlere dinsizlikleri için ilişmediği gibi, dindarlara da dindarlıkları için ilişmemesi, o prensibin icabatındandır. Öyle de, ben dahi bir taraf ve hürriyetperver olması lazım gelen hükümeti cumhuriyenin dinsizliğe taraftar ve entrikaları çeviren ve hükümetin memurlarını ifal eden gizli menfi komitelerden tefrik edilip hükümetin onlardan uzak olmasını istiyorum. O entrikacılarla mübareze ediyorum. O komitelerden tesadüfle hükümetin memuriyetine girenler ciddi dindarlara takmak için iki kulp elinde tutmuş garaz ettikleri dindarlara takıyorlar ve hükümeti ifale çalışıyorlar. O iki kulpun birisi, o mülhitlerin dinsizliğine temayül göstermemek manasıyla irtica kulpunu takıyor. Diğeri, haşa ve haşa, dinsizliği bu hükümeti İslamiyenin aynı siyaseti telakki etmediğimiz manasında, dini siyasete alet etmek kulpuyla lekelemek istiyorlar. Haşiye, yani Hükümet bir siyaset takip etmiyor. Haşa sünme haşa. Hükümetin siyaseti dinsizliktir diye tevehhüm eden o mülhitlerin nazarında benim Kur'an-ı Hakîm'in nususu katîsinden tereşhheden Risale-i Nur ile takip ettiğim hakayık imaniyeye hizmetimi muhalif bir siyaset demekle dünyada en şeni bir iftirayı eder. Evet, hükümeti cumhuriye o gizli müfsitlerin vatana ve millete muzır efkarlarını elbette terviç etmez ve taraftar olamaz. Men etmek, cumhuriyet kanunlarının muktezasıdır ve öyle müfsitlere taraftarlık ile cumhuriyetin esaslı prensiplerine zıddı zıttına gidemez. Hükümeti cumhuriye bizim ile o müfsitler mabeyninde hakem hükmünü alsın. Hangimiz zalim ise ve tecavüz ediyorsa o vakit hakem hükmünü versin ve hakimlik noktasında hükmünü icra etsin. Evet, inkar edilmez ki kainatta dinsizlik ile dindarlık Adem zamanından beri cereyan edip geliyor ve kıyamete kadar gidecektir. Bu meselemizin künhüne vakıf olan herkes bize olan bu hücumun doğrudan doğruya dinsizlik hesabına dindarlığa bir taarruz olduğunu anlar. Ekseri hükemanın garpta, ve Avrupa'da zuhuru ve âlebi enbiyanın şarkta ve Asya'da tuluğları kaderi ezeliinin bir işaret ve remzidir ki Asya'da hakim, galip din cereyanıdır. Elbette Asya'nın ileri kumandanı olan bu hükümet-i cumhuriye Asya'nın bu fıtri hasiyetinden ve madeninden istifade edecek ve bir tarafa ne prensibini değil dinsizlik tarafına belki dindarlık tarafına temayül ettirecektir. İkinci madde, Risale-i Nur'un eczalarında mevadd-ı kanuniyeye muarız meseleler bulunması ortaya konulabilir. Bu cihet mahkemeye aittir. Fakat Risale-i Nur, kendi başıyla yüz manevi keşfiyatı havi bir eserdir. Bu keşfiyatın bir tekini bile, keşşafın hakkı keşfini siyanet etmekle ziyaha uğratmamak lazım gelir. Keşfiyatın ehemmiyeti, ehl-i hakikat ve ehl-i ilim ve edipler ortasında gayet büyüktür ve ehemmiyeti var. Bir kimse, diğerinin keşfiyatını temellük edemez. Eğer etse, onun aleyhine ikame-i dava etmek, bütün memleketlerde cari olan bir kanundur. İleride hükümetin müsaadesini istihsal suretiyle neşretmek istediğim ve 20-30 seneden beri keşif ve tehlifine çalıştığım, ve elli seneden beri devam eden tetkikat ve mücahedat fikriye ve muhtelif menbaalardaki taharriyat ve mesaimin neticesi ve semeresi olarak yazdığım ve manevi yüz keşfiyatı gösteren ve binlerce hakikatı ı hâvi yüzden ziyade risaleden ibaret olan Risale-i Nur'un telifinden sonra neşredilen bazı kanunlara uygun gelmeyen on beş noktasını ortaya atarak müttehem bir vaziyete koymak, bu hakikatların ve benim onlara taalluk eden hukuklarımın ziyâhını mucib olmakla beraber, diğerin intihal ve sirkatine ve temelluk ve kendine mal etmesine zemin ihzar ettiğinden, bu bapta, evvel emirde ve her şeyden ziyade hakikat namına ve hukuk hesabına hakkımın muhafazası, adil mahkemenizin nazara alacağı ilk cihettir. Ve bir cürum aleti olmak tevehimiyle müsadere edilen risalelerimin tazammun ettiği hikayik, ehlifen ve felsefeye ve akademi muhakkiklerine karşı ispatıma medar olmak üzere elimde bulunması lazım geleceğinden bu keşfiyat ve münazaratı ilmiye üzerinde hazırlığımı tespit etmek için tarafıma iadesini isterim. Beni mahkum etseniz de onlar mahkum olamaz ve hapiste dahi benim arkadaşım olmalıdırlar mahkemelerin ihkaka hak ciyetindeki haysiyetine şerefine mühim bir nakise belki zıt olan garazkarların telkinatına tebaiyete, elbette mahkemeyi adalet tenezzül etmeyecek ve garazkarların entrikalarını akim bırakacaktır ve adaletten ve ihkaka haktan daha büyük bir makam vazife ciyetinde tanımayan mahkemenin her türlü tesirattan azade olarak vazifesini yapacağı esas adaletin muktezası olduğuna istinaden, şahsım namına değil, belki çok hakikatların ve birçok masum hukukların, kendine bağlı olduğu bir hakikati ı namına, hakkındaki asılsız evhamlarını bir an evvel Risale-i Nur'un hürriyetini ilan etmekle ref etmektir. Üçüncü madde, bize isnat edilen mevhum suç ise, umumî bir tabir ile ve kuyudu u ihtiraziye nazara alınmayarak, Ceza Kanunu'nun 163. maddesi, yalnız zahirine ve umumiyetine temas ettirip, mahkumiyetim istilzam edilmek istenildiği anlaşılıyor. Bize isnat edilen birkaç maddenin kat'î ve hakiki cevapları, zaptınıza geçen müdafatımda bulunmakla beraber, 10 veya 15 nokta yüzünden manevi yüz keşfiyat-ı havi, yüzler hakikati ı mühimme-i cami, yüzden ziyade cüzden ibaret olan Risale-i Nur, Mükafat ve takdir yerine mücazat ve tenkid ile karşılanmıştır. Mahkemenizden bu hakkımı ve Risale-i Nur'un hürriyet hakkını istemek büyük bir hakkımdır. Bu cihetin halli ve faslı, labud ve zaruridir. 4. Madde Şimdiye kadar bana hücum eden ve hükümeti aleyhimize çeviren kimselerin garazkar oldukları ve sırf garaz ile iliştikleri bununla anlaşılıyor ki, bizi vurmak için her kapıya başvurdular. Evvela tarikatçılık bir şey bulamadılar. Sonra cemiyetçilik, sonra siyasetçilik ve inkılaba muhalif hareket ve muhalif komitecilik ve izinsiz neşriyatçılık gibi çok cihetlerle itham etmek ve bizi vurmak için çalıştıkları halde bunların hiçbirinde tutunacak bir emare bulamadıklarından en nihayet bir maddeyi kanuniyenin kuyudu kuyud ihtiraziye'yi nazara almayarak Zahiri umumiyetinden istifade edip, hiçbir ziiyi akıl kabul etmeyecek ve onlara hak vermeyecek bir nokta ile bizi itham ve mahkum etmek istiyorlar. Evet, bahsedeceğimiz noktayı dünyada hiçbir ziiyi akıl, hakikat olarak kabul etmez ve zerre miktarı insafı olan iftiradır diyecek o nokta şudur. Kürdî, dini siyasete alet ediyor tabiridir. Bu tabirdeki ithamı çürütecek 15-20 delilden ziyade ve 5-10 kadarı müdafatımda zaptınıza geçirilenlerden birisi şudur ki yüzler şahidin şahadetiyle ispat etmeye hazır olduğum şu beyan edeceğim halim o ithamı esasıyla çürütüyor şöyle ki 9 sene oturduğum Barla köyü halkının müşahadesiyle ve 9 ay ikamet ettiğim Isparta'daki dostlarımın şehadetleriyle, ve beni yakından tanıyan dostlarımın işhadiyle, ile 13 senedir ki siyaset lisanı olan hiçbir gazeteyi ne okudum ve ne de dinledim ve ne de istedim. Hatta birkaç hadise de şahsımla alakadar zannedilen ve herkesi meraka sevk eden vakalardan bahseden gazeteleri okumak arzusu bulunmadı ve okumadım ve okutmam. 15 maddeden başka bütün mesaili ahiretime ve imanıma ve hakikata müteveccih olduğu hükümetin tetkikatı amikası ile tezahür eden Risale-i Nur ile Said dini siyasete alet ediyor. Yani kainatta yüksek ve mukaddes tanıdığı bir hakikatı kutsiye olan dini hakkı ve imanı tahkikiyi siyasete yani ihtilalkerane en tehlikeli ve en günahlı ve çok hukukun ziyaına sebebiyet veren Hakim süfli bir maksada alet etmiş denilir mi? Böyle diyenler ne kadar daireyi akıl ve insaf ve vicdandan uzak düştükleri ve uzak hükmettikleri anlaşılmaz mı? Elbette mahkemeyi adalet böyle asılsız bu evham ve isnadatları defedip hakkımızda ihkakı hak edecektir. Gerçi kanunları bilmemek eksere göre bir mazeret teşkil etmez fakat haksız olarak hücra bir köyde, tarassut altında, yabancı bir yerde şiddetle dünyadan küstürüp, nefi ile ikamet ettirip, mütemadiyen tarassut ile taciz edilen bir adamın kanunları bilmemesi, elbette ehl-i insafın nazarında bir özür teşkil eder. İşte ben o adamım ve beni yanlış bir vehim ile muâheze ettikleri mevattı kanuniyenin hiçbirini bilmezdim. Hatta yeni hurufla imzamı atamazdım. Bazen hizmetçimden başka, on günde bir adam ile görüşmedim. Herkes bana muavenetten kaçar. Avukat tutmaya iktidarım yok. Bütün hayatımda en menfaatli ve en iyi hile, hilesizlik olduğu düstur olduğundan, bütün müdafatımda hak ve hakikat ve sıdk ve doğruluk esasını takip ettim. Bu hakikate binaen, müdafatımda veyahut bazan nadiren bir iki risalelerimde, zaman hazırın kanunlarına ve resmi merasimlerine tevafuk etmeyen ifadatıma nazar-ı müsamaha ile bakmak, adaletin mukteziyat ve icabatındandır. Benim müdafatımda mücmel kalan noktalar, iddianameye karşı yazdığım itiraznamemde vardır ve itiraznamemde mücmel kalan noktaların müdafatımda izahatı vardır birbirini tekmil eder. 163. maddeyi kanuniyenin tazammun ettiği mana kuyud ihtiraziye ile beraber ve vazı kanunun irade ettiği maksat asayişin ihlaline medar olmamak olduğuna binaen ihlale asayişe işaret ve delalet edecek hiçbir emare ve tereşşühat benim ve risalelerim yüzünde görülmediği ve zaptınıza geçen müdafatımda yirmi defa kat'î bir surette bu kanunun mes'elemizle alakası olmadığını ve kat'iyen cezai i bir cihet bulunmadığını ispat ettiğim halde, her nasılsa, bidayetteki evhamın ile o maddeyi i kanuniye ile bizi muaheze etmek için, mezkür maddeyi ileri sürmek, hiçbir vecihle şan-ı adalete yakışmayacağından, beraatimi talep eyleyerek, en son sözüm, hasbunallahu ve ni'mel vekil,